2. cilt 61. mektup Bu dünyaya getirilmemizden maksat Allahü Teala'nın marifetini elde etmektir. Marifet iki nevidir. Birincisi fen yolu ile yani nazar ve istidlal düşünmek ile hasıl olur. Bunu İslam alimleri bildirdi. İkincisi keşf ve şuhud ile kalpte hasıl olur. Bu tasavvuf erbabından evliya'dan gelir. Birincisi ilm olup akıl ve fikriyle ile hasıl olur. İkincisi hal olup kendindedir. Birincisi arifi yok etmez. İkincisi yok eder. Çünkü bu marifet marufta yok olmaktır. Kurb bilinen hareket değildir. Kurbu hak varlıktan kurtulmaktır. Kurbu hak Allah'ı sevmektir. Birincisi ilmi husulidir. Etraflı anlamaktır. İkincisi idraki basit olup etrafı yoktur. Çünkü burada hazır olan haktır. İnsan fani yok olmuştur. Birincide nefs inkar etmektedir. Çünkü nefs ve kötü sıfatları mevcuttur. Onun İnadı ve arzuları yok olmamıştır. Taşkınlıktan ve azgınlıktan kurtulamamıştır. İman varsa görünüştedir. Ameller, ibadetler şekildedir. Nefs küfründe devam etmekte, mevlasına sahibine düşmanlıktadır. Hadisi kutsi'de nefsini düşmanın bil. Çünkü o bana düşmandır. Buyuruldu. Bu marifete iman-ı mecazi denildi. Bu iman yok olabilir. İkinci marifette insan yok olduğu için nefs imana gelmiştir. Bu marifet iman yok olmaz. Buna iman-ı hakiki denir. Ameller de hakiki olur. Hadis-i şerifte, Ya Rabbi, senden, sonu küfür olmayan iman istiyorum buyuruldu. Nisa suresinin 136. ey iman edenler Allah'a ve رسولüne iman ediniz ayetinde bu imana işaret edilmektedir İmamı Ahmed İbn Hanbel ilimde ve içtihatta en yüksek derecede olduğu halde Bişrahaf'in kapısına giderek bu marifete talip oldu. Sebebi soruldukta, o haktealaya benden daha çok ariftir dedi. Ebu Hanife, Nuamanı Küfi, rahmetullahi aleyh, ömrünün son iki senesinde içtihadı bırakarak uzlet eyledi. Vefatından sonra rüyada son iki sene olmasaydı Numan helak olurdu dedi. Uzdetinin sebebi, bu marifeti tamamlamak idi. Bu marifetin neticesi olan, imanın kemaline kavuşmak idi. Yoksa, ilimde ve amelde, derecesi çok yüksek idi. Hiçbir amel, içtihat derecesine ulaşamaz. Hiçbir ibadet, ders vermek makamına varamaz. Amellerin kemali, imanın kemaline bağlıdır. İbadetlerin, Nuraniyeti ihlasın miktarına bağlıdır. İmanın kemali ve ihlasın miktarı da marifete bağlıdır. Bu marifet ve iman-ı hakiki fenaya ve ölmeden evvel nefsin ölmesine bağlı olduğu için fenası çok olanın imanı kamil olur. Bunun için sıddığı ki Ekber'in imanı bu ümmetin imanları toplamından fazla oldu. Hadisi şerifte Ebu Bekr'in imanı ümmetimin imanı ile tartılsa Ebu Bekr'in imanı fazla gelir buyuruldu çünkü fenada benzeri yok idi. Hadisi şerifte yürüyen ölü görmek isterseniz Ebu Kuhafen'in oğlunu görünüz buyuruldu. Ebu Bekr'in fenaya misal gösterilmesi fenadaki kemaline delildir. Çünkü, eshab-ı hepsinde, fena hasıl olmuştur. Bu marifet, kimde hasıl olursa, müjdeler olsun. Nerede bulunursa, oraya koşmalıdır. Ne yazık ki, aranılması lazım olan, terk ediliyor. Tahrib-i emrolunan, tamir ediliyor. Kıyamet günü, hangi yüz, ve hangi özrüyle hesap verilecek